أعزب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننزب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا موضي وما ومن فلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Fâ inna hayra hadisse kelamullah ve hayra hadîdî hadî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer'a'l umûre muttasâtafâ ve kullâ muttasâtan bidâ'a, ve kullâ bidâtan dalâle, ve kullâ dalâle Evet kardeşlerim, az önce de belirttiğim gibi 22. sure El Haç suresiyle inşallah devam edeceğiz bu akşam. 78 ayetten oluşmakta. Müfessirlerin çoğuna göre 19. ayetten itibaren 6 ayet Medine'de, diğerleri de Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede haç farizasından farizasına daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da devam ettirildiğinden bahsettiği için sureyi haç suresi vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır. Onun şeytan hakkında şöyle yazılmıştır kaptı, kim onu yoldaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz şunu bilin ki, biz sizi topraktan sonra nutfeden sonra da alakadan ve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 Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. İnsanlardan bazısı bir bilgisi, bir rehberi ve vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde, sırf Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek kibir ve azamet içinde Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için dünyada bir rezillik vardır.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 O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir. O, Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, haktan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. o zararı faydasından daha akla yakın olan bir varlığa yalvarır. Bu ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur. Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışta bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. Şüphesiz Allah, dilediği şeyi yapar. Her kim Allah'ın,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 açık seçik ayetler halinde indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola sevk eder. Mümin olanlar, Yahudi olanlar, Sâbîler, Hristiyanlar, Mecuseler, Mecusiler ve müşrik olanlara gelince muhakkak ki Allah bunlar arasında kıyamet gününde ayrı ayrı hükmünü verir.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 Azap hakkı olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Şu iki grup, rapleri hakkında çekişen iki hasımdır. Şimdi, inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Bununla,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 Altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada giyecekleri ise ipektir. Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye layık olan Allah'ın yolunda iletilmişlerdir. İnkar edenler, Allah'ın yolundan ve yerli, taşralı, bütün insanlara eşit, kıble veya mabet kıldığımız mescidi haramdan insanları alıkoymaya kalkanlar, şunu iyi bilmeliler ki,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 Gerek yaya olarak gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde kendilerine ait bir takım yararları yakından görmeleri, Allah'ın kendilerini rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları için sana yani Kabe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendinizi yiyin hem yoksula fakire yedir. Sonra kirlerini gidersinler.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 Onlar da yani kurbanlık hayvanlarında ve haç fiillerinde sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yani biteceği yer Kabe'ye kadardır. Biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerini rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeye gerekli kaydık. Şimdi ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ey Muhammed, o ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele. Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelenlere sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Biz büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden yani kurbanlardan kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini alınız ve kurban ediniz. Yanüstü yere düşüklerindeyse artık canı çıktığında onlardan hem kendinizi yiyin hem de ihtiyacını gizleyen gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz Şükredersiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Size hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasanız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed! Güzel davrananları müjdele! Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. Kendileriyle savaşılanlara yani müminlere zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir. eder. Onlar başka değil. Sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah bir kısım insanları kötülüklerini ve diğer bir kısmı ile def edip önlemeseydi, mutlak surette işlerinde Allah'ın ismi bol bol alınan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılır giderdi. Allah kendisine, kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. O müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekatı verirler. İyiliği emreder ve kötülükten nehy İşlerin sonu Allah'a varır. Resulüm Eğer onlar yani inkarcılar seni yalanlıyorlarsa Onlardan önce Nuh kavmi, ad Semut İbrahim'in kavmi Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanıdım. Sonra onları yakaladım. Nasıl oldu benim onları reddime? Nitekim birçok memleketler vardı ki o memleket halkı zulmetmekteyken biz onları helak ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar çökmüş tavanların üzerine yapılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ısız kalmış ulu saraylar vardır. Sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar. Mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işletecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz. Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Resulüm.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 O bir de bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille beşeri arzusunu kalkmaya kalkışması. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini lafız ve mana bakımından sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki,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 Bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri kesinlikle dost doğru bir yola iletir. İnkar edenler kendilerine o saat ansızın gelinceye yahut da kendileri için hayır yönünden kısır bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an hakkında hep şüphe içindedirler. O gün mülk Allah'ındır. İnsanlar arasında hüküm verilir. Bu hüküm gereği, iman edip iyi davranışlarda bulunanlar, naim cennetlerin içinde, içinde kalırlar. İnkar edip, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azaf vardır. Allah yolunda hicret edip, sonra öldürülen yahut ölenleri, hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaklar. Şüphesiz Allah, evet o,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 Yerdeki eşyayı ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Gövde kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korumuş. Çünkü Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. O önce size hayat veren sonra sizi öldürecek ve sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür.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 aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta yani Leyfen Mahfus'ta mevcuttur. Bu eşya ve olayların bilgisine sahip olmak Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp Allah'ın kendisine hiçbir delil indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bir bilgi sahibi olmadığı şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Ayetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda kafirlerin suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi okuyanları neredeyse üzerlerine sallarırlar. De ki, sizi bundan yani bu öfke ve huzursuzluğunuzdan daha kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah onu kafirlere ceza olarak bildirdi. O oh, ne kötü sondur?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 Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Onların önlerindekilerin de, arkalarındakilerin de, yani yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler!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 Gerekse bunda yani Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sim sıkı saralım. O sizin Mevla'nızdır. Ne güzel mevladır, ne güzel yardımcıdır. Sadık Allah'ı edet.